Hayber Gazası Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam Hudeybiye'den döndükten ve zileitçi ile Muharrem'in bir kısmını Medine'de geçirdikten sonra hicretin 7. yılında Muharrem ayının sonuna doğru Hayber üzerine yürümüştü. Gazanın mevki Hayber'dir. Hayber, Medine'nin 180 km kadar kuzeyinde bulunan birçok ikinlikleri ve meşhur hurma bahçeleri bulunan bir şehirdir. Hayber, Yahudice kale demektir. Amalik kavminden Hayber bin Kaniye bin Mehla'il adında bir adam, Hayber'e gelip yerleştiği için şehre Hayber ismi verildiği, Hayber şehri Natat, Şık, Ketibe diye üç bölgeye ayrılır, her bölgede kaleler bulunmaktadır. Natat bölgesinde Naim, Saad bin Muaz, Zübeyir isimli üç kale, Şık bölgesinde übey Sumran, Nizarberiye isimli iki kale, Ketibe bölgesinde Kamuz, Mihmerhab diye adıyla ve Vatih isimli iki büyük kale bulunur ki bunların en büyük Kamuz kalesidir. Ve yine Sülalim isimli üç kale vardır. Hayber gazasının birçok sebepleri vardır. Beni Nadir Yahudileri ki Medine'de bulunan üç büyük kabileden ikincisiydi, Peygamberimizle aralarında bulunan anlaşmaya Medine vesikasına rağmen, Peygamberimizin üzerine damdan kaya yuvarlamak suretiyle hayatına kastettikleri için yurtlarından çıkarılıp sürüldükleri zaman, onlardan bir kısmı Şam'a, bir kısmı da Hayber'e gelip yerleşmişlerdi. Sallam bin Ebil Hukayk'la Kinane bin Rebi bin Ebil Hukayk ve Huyey bin Ahtab, Hayber'deki Akrabalarının evlerine inmişlerdi. Medine'den ayrılacakları sırada, Ebu Rafi, Sallam bin Ebil Hukayk, hazinelerini içinde sakladıkları deve tulumunu kaldırarak, bu bizim dünyayı alçatmak ve yükseltmek üzere hazırladığımız şeydir. Biz buradaki hurmalıklarımızı bırakıyorsak, Hayber'in hurmalıklarına varıyoruz diyerek bağırmıştı. Hayber'de hazırlıklı, cesaretli sayıda Yahudi cemaati bulunuyordu. İçlerinde Beni Nadir Yahudileri eşrafından Sallam bin Mishkem ile Beni Nadir reisi Huyay bin Ahtab ve Kinane bin Rebi bin Ebil Hukayk vâil oğullarından Hevze bin Kays ve Ebu Ammar ve Rahb bin Amr ve onun kabilesinden bazılarıyla Dubaya oğullarından Ebu Amir Abti Amr bin Sayfi'nin de bulunduğu 19 kişilik bir heyet Mekke'ye giderek Kureyş müşriklerini ve onlara bağlı kabileleri Resulullah Aleyhisselam'la çarpışmaya davet etmişler ve Kureş müşriklerine onun işini bitirinceye kadar biz de sizin yanınızda bulunacak ve sizinle el ve işbirliği yapacağız. Muhammed'e düşmanlık ve onunla çarpışmak hususunda sizinle anlaşma yapalım diye geldik demişler ve Kabe'nin örtüsü arasına girerek yeminleşerek anlaşmışlardı. Bu Yahudi propaganda heyeti Kays bin Aylanlardan Gatafanlara gitmişler. Onları da kendileriyle birlikte Resulullah Aleyhisselam'la çarpışmaya davet ve kendilerine Hayber'in bir yıllık hurma mahsulünü vermeyi taahhüt etmişler. Çevredeki bütün Arap kabilelerine uğramışlar. Hepsini ayaklandırmışlar. En sonunda müşriklerin 10 bin kişilik ordular topluluğu ile Mekke'den gelip Medine'yi kuşatma altına almışlardı. Resulullah Aleyhisselam işte bu kuşatmada yani Hendek savaşından kurtulur kurtulmaz buradaki büyük iç ihanetin sahibi büyük son Yahudi kavmi Medine'de bulunan Beni Kureyze Yahudilerinin cezalandırılması üzerine Hayber Yahudileri korkmuşlar ve Sallam bin Mişkem'e gidip bu yolda ne düşündüğünü sormuşlardı. Sallam bin Mişkem, o bizim üzerimize yürümeden bütün Hayber Yahudileriyle ile birlikte biz onun üzerine yürüyelim. Teyma, Fedek ve Vadil Kura Yahudilerini de yanımıza alalım yurdunun ortasında onunla eski ve yeni bütün hıncımıza çarpışalım demiş. Hayber Yahudileri de işte yerinde görüş budur demişlerdi. Ebu Rafi öldürülünce Yahudiler kendilerine Üseyir bin Zerim veya Buseyr bin Rizam'ı lider seçmiş bulunuyorlardı. Üseyir veya Buseyr gözüpek, korkmak bilmez bir adamdı. Bir gün Yahudilerin meclisinde ayağa kalkarak vallahi Muhammed sapından her kimi Yahudilerden istediği her kime göndermişse muhakkak onu öldürmüştür. Fakat ben ona kendisinin adamlarıma yapamadığını yapacağım dedi. Yahudiler onun senin adamlarına yapamadığı ve fakat senin ona yapmayı istediğin şey nedir diye sordular. Üseyr, Gatafanların yanına gideceğim. Onları Muhammed ile çarpışmak için toplayacağım dedi. Üseyr dediğini yaptı. Gatafanlara ve daha başkalarına başvurarak onları Resulullah Aleyhisselam'la çarpışmak için bir araya getirdi. Gatafanları Hayber'de topladı ve Yahudilere, ''Ey Yahudi cemaati, yurdunun ortasında bulunduğu bir sırada Muhammed'in üzerine yürüyeceğiz. Çünkü hiç kimse yoktur ki yurdunun ortasında çarpışılsın düşmanı umduklarından bir kısmını elde etmemiş, koparmamış olsun.'' dedi. Yahudiler, ''Ne güzel görüşüm var.'' diyerek Hüseyir'i e alkışladılar. Resulullah Aleyhisselam Hayber Yahudilerinin bu hazırlıklarını haber aldı. Hicretin 6. yılında Ramazan ayında Abdullah bin Revaha'yı 3 kişinin başında gözcü olarak Hayber'e gönderdi. Gönderirken de Abdullah bin Revaha'ya Hayber'i gözetle, halkın içine gir. Onlar ne yapmak istiyorlar, neler konuşuyorlar öğren buyurdu. Abdullah bin Revaha arkadaşlarıyla birlikte Hayber'e gitti. Arkadaşlarından birini Natat, birini Şık birini de Ketibe Kalesi'ne gönderdi. Hüseyir'den ve başkalarından işittikleri şeyleri ezberlediler. Hayber'de üç gün kaldıktan sonra Ramazan'ın son gecelerinde Medine'ye dönüp bütün gördüklerini işittiklerini Resulullah aleyhisselam'ı haber verdiler. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam'ın yanına Harice bin Hüseyl el-Eşcai gelmişti. Harice Hüseyin bin Zarimi, Yahudilerin birçok askeri birlikleriyle birlikte senin üzerine yürür bir halde yerimde bırakmış bulunuyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Hüseyir'i Hayber'e vali yapmayı ve böylece çarpışmayı durdurup barışı sağlamayı tasarladıysa da Hüseyir buna önce isteklenir gibi olmuş fakat sonradan hainlik yoluna sapmıştır. Yine Hicret'in 6. yılında Sa'd bin Bekiroğulları kabilesinin de Hayber Yahudilerine yardım için fedaki geldikleri ve yapacakları yardıma karşılık Hayber'in hurma mahsulünü Hayber Yahudilerinden istediklerini haber alınmış. Resulullah Aleyhisselam, Hz. Ali'yi 100 kişilik askeri bir birlikle fedaki gönderip onları dağıtmıştı. Hayber Yahudilerinin Resulullah Aleyhisselam'ı ve Müslümanları ortadan kaldırmak üzere Mekkelilerle aralarında yapmış oldukları anlaşmalarına göre, Resulullah Aleyhisselam, Hayber Yahudilerinin üzerine yürüyecek olursa, Mekke müşrikleri Medine'ye baskın yapacaklar. Resulullah Aleyhisselam, Mekke müşrikleri üzerine yürüyecek olursa, Hayber Yahudileri Medine'ye baskın yapacaklardı. Bütün bunlar, Hayberin gün geçtikçe Müslümanlık ve Müslümanlar için önlenmesi güçleşen bir tehlike teşkil ettiğini gösteriyordu. Bununla beraber Kureş müşrikleriyle barış yapmadan Hayber işini halletmeye kalkmak çok tehlikeli olabilirdi. Bunun için Resulullah Aleyhisselam Umre seferini düzenleyip Hudeybiye'ye kadar varmış ve Kureş müşriklerine muhakkak ki savaş Kureşileri çok yıpratmış, zayıflatmış, birçok zarara uğratmıştır. Eğer onlar isterlerse Yine de kendilerine bir mutareke müddeti belirleyelim. Bu müddet içinde kendileri benden emniyet ve salamette bulunsunlar, benimle sair halk arasına girmesinler, beni onlarla baş başa bıraksınlar. Eğer insanlar beni yenerlerse, zaten kendilerinin istediği de budur. Eğer Allah beni insanlara galip kılarsa, o zaman kendileri şu iki şeyden birisini seçerler. Ya hazırlanmış olarak benimle çarpışırlar, ya da topluca selamet dairesine girerler. Yoksa vallahi yüce Allah şu İslam dinini yeryüzüne yayacağı hakkındaki vaadini yerine getirinceye ve benim de başım gövdemden bu dava uğruna ayrılıncaya kadar onlarla çarpışıp duracağım buyurması üzerine müşriklerle Hudeybiye barışı sağlamıştı. İşte Resulullah aleyhisselam Mekkeli müşriklerle muahede yapıp onlardan gelecek tehlikeyi önledikten sonradır ki Hayber üzerine yürümüştür. Resulullah aleyhisselam, Hayber gazası için hazırlanmalarını ve hakkıyla çarpışacak olanları çevresinde toplanmalarını ashabına emir buyurdu. Hudeybiye umresi seferine katılmaktan çekinerek, kaçınarak geri kalmış olanlarsa, Hayber'in yiyecek, yağ ürünü ve servet bakımından Hicaz'ın en verimli, bereketli ve ucuzluk bir şehri olduğunu bildikleri için, Ganimet maksadıyla Hayber seferine katılmak istemişler ve Hayber'e biz de sizinle birlikte gidelim demişlerdi. Resulullah aleyhisselam cihad etmek, Allah yolunda çarpışmak isteyenlerden başkası bizimle birlikte gidemeyecekler. Onlara ganimetten de bir şey verilmeyecektir buyurdu. Medine içinde de Allah yolunda çarpışmak isteyenden başkaları bizimle birlikte gidemeyeceklerdir onlara ganimetten de hiçbir şey verilmeyecektir diyerek nida ettirilmişti. Müslümanların Hayber'e gitmek üzere hazırlanmaları Resulullah Aleyhisselam'la anlaşmalı bulunan Medine Yahudilerini çok kaygılandırdı ve harekete geçirdi. Bunlar Peygamber Aleyhisselam'ın Kaynuka, Nadir ve Kureyza oğulları Yahudilerini silip süpürdüğü gibi Hayber Yahudilerini de silip süpüreceğini anladılar. Müslümanlarda az çok alacağı olup da onu tahsil için Müslümanların yakasına sarılmayan Medineli Yahudi kalmamıştı. Yahudi Ebu Şah'ın Abdullah bin Ebi Hadrat el-Eslemi'de beş dirhem alacağı vardı. Abdullah ev halkı için bu Yahudiden arpa satın almıştı. Ebu Şam yakasına sarılınca, Abdullah bana biraz mühlet ver. Ben inşallah yanına gelip alacağını sana ödeyeceğimi umuyorum. Çünkü Yüce Allah peygamberine hayber ganimetlerini vaat buyurmuştur. Ey Ebu Şam! Biz Hicaz'ın yiyecek ve servetçe en zengin şehrine gidiyoruz deyince Ebu Şahm'ın kıskançlığı ve azgınlığı kabardı ve sen Hayber Savaşı'nı Araplardan karşılaştığınız gibi mi sanıyorsun? Tevrat üzerine yemin ederim ki orada savaşçı on bin kişi vardır dedi. Abdullah bin Ebi Hadrat sen bizim himayemiz altında bulunuyorsun. Vallahi seni Resulullah'ın huzuruna çıkaracağım dedi. Onu tutup Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna getirdi ve ya Resulallah bu Yahudi neler söylüyor dinle dedi. Ve bu şahın söylediklerini haber verdi. Resulullah Aleyhisselam sustu. Ona hiçbir şey söylemedi. Yalnız dudaklarını kımıldadığı görüldü. Fakat ne söyledi işitilemedi. Yahudi: "Ey Ebu'l-Kasım, bu bana haksızlık etti. Yiyeceğimi aldı, hakkımı tuttu, ödemedi." dedi. Resulullah Aleyhisselam Abdullah bin Ebi Hadra'da onun hakkını vermesini söyledi. Abdullah: "Seni hak din ve kitapla gönderen Allah'a yemin ederim ki onu ödeyecek güçte değilim dedi. Resulullah Aleyhisselam ona hakkını ver dedi. Abdullah bin Ebi Hadırat aynı şekilde cevap verdi ve senin bize hayberi götüreceğini, bize Hayber ganimetinden bir şeyler düşeceğini umduğumu ve dönünce borcumu ödeyeceğimi kendisine haber vermiştim dedi. Resulullah Aleyhisselam ona hakkını tekrardan vermesini söyledi. Bunun üzerine Abdullah bin Ebi Hadırat kalkıp çarşıya gitti. Başından itibaren omuzuna aldığı atkıyı çıkardı. Omuz atkısının yerine sarığa büründü. Yahudi'ye, şu omuz atkısını benden satın al dedi. Yahudi, atkıyı Abdullah'tan dört dirheme satın aldı. Abdullah, kalan borcunu da bulup buluşturup Yahudi'ye dedi. Sarığına bürünmüş olarak gelirken, yaşlı bir kadın Abdullah bin Hadrad'a rastladı ve Ey Allah Resulü'nün sahabesi, bu ne hal diye sordu. Abdullah bin bir Hadrat da ona duruma haber verdi. Kadıncağız hemen üzerindeki atkısını çıkarıp ona verdi işte sana omuz atkısı dedi. Abdullah bin Ebi Hadrat, Hayber gazasına Seleme bin Eslemin verdiği elbiseyle gidebildi. Ebu Abs bin Cebride, Resulü Aleyhisselam'a, Ya Resulallah, elimizde ne çoluk çocuklar için geçimlik, ne yol azığı, ne de yolculuk elbisesi var dedi. Resulü Aleyhisselam'a bir elbise verdi. Ebu Abs, elbiseyi sekiz dirheme satıp, iki dirhemmine Yol azıklığı için hurma satın aldı. İki dirhemini geçimlik için ev halkına bıraktı. Dört dirhemine de kendisine elbise satın aldı. Resulullah Aleyhisselam'ın Hayber'e gitmeye hazırlandığı sırada, Medine'deki Yahudiler Müslümanlara, ''Vallahi Hayber'in kalelerini ve savaş erlerini görmüş olsaydınız, daha onların yanlarına varmadan geri dönerdiniz. Dağların tepelerinde yükselen kaleler orada, hiç kesilmeyen sürekli akan sular orada.'' Zırh gömlekli on bin savaş eri orada, Esed ve Gatafan kabilileri de onları koruyorlar. Siz Hayber'e nasıl dayanabileceksiniz? Demekte, de, Eshab-ı da Yüce Allah, Peygamberine Hayber ganimetlerini elde edeceğini vaat buyurmuştur diyerek cevap vermekteydiler. Psikolojik savaşa hakimdi. Hayber Gazası'na katılan mücahitlerin 1400'ü piyade, 200'ü de atlıydı. Hayber seferine katılan Müslüman hanımlar da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcesi Hazreti Ümmü Seleme, peygamberimizin halası Safiye binti Abdülmuttalib, peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen Bereke, peygamberimizin azatlısı Ebu Rafi'nin zevcesi Leyla, Asım bin Adi'nin zevcesi Ümmü Umare Nesime binti Kab, Ümmü Meni Ümmü Şubas, Kuaybe binti saat el-Eslemiye, Ümmü Muta el-Eslemiye, Ümmü Süleym binti Milhan, Ümmü Dahhak binti Amr bin Haram, Hint binti Amr bin Haram, Ümmü A'la el-Ensariye, Ümmü Amir el eşheliye Ümmü Atiye el-Ensariye, Ümmü Salid, Ümeyye binti Kays, Abdullah bin Üneyse'nin zevcesi Hubla, Ümmü Sinan, Hazreti bin Ziyad el-Eşçayi'nin babaannesi. Ümeyye binti kaslıyor ki, Gıfaroğullarının kadınlarının arasında Resulü yanında ben de gittim. Ya Resulallah, biz yaralıları tedavi edelim ve gücümüz yettiği şeyde Müslüman erkeklere yardımcı olalım diye seninle birlikte bu sefere katılmak istiyoruz dedik. Resulü aleyhisselam ise Allah'ın bereketi üzere gidiniz buyurdu sefere katılan Müslüman kadınları yanlarında gördükleri ilaçlarla yaralıları tedavi etmekle kalmayacaklar. Aynı zamanda mücahitlerin yemeklerini pişirecekler, ip eğirecekler, Allah yolunda ellerinden geleni yaparak onlara yardımcı olmaktan geri durmayacaklardı. Resulullah Aleyhisselam ashabından Siba bin Urfuta'yı Medine'de yerine vekil bırakmıştı. Resulullah Aleyhisselam Hayber gazasına çıkarken beyaz sancağını Hazreti Ali'ye vermişti. Hayber gazasında yapılacak parola, slogan, şifre, Ya Mansur, emit, emit sözleriydi. Ukkaşe bin Mihsan el-Esedi, ordu öncüsü olarak ileri sürülmüştü. Hazreti Ömer, sağ kol kumandanlığına, esaptan bir başka zatta sol kumandanlığına tayin edilmişti. Hayber yolculuğu için Eşca kabilesinden, Hüsel bin Harice ile, Abdullah bin Nuaym kılavuz tutulmuştu. Hüseyin bin Haric der ki, Davar satmak üzere Medine'ye gelmiştim. Davarları sattıktan sonra Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldim. Resulullah Aleyhisselam, Sana 20 sahurma vereyim de, Eshabıma kılavuz olup, Hayber yolunu göster buyurdu. Öyle yaptım. Resulullah Aleyhisselam, Hayber'e varıp onu fethettikten sonra da kendisinin yanına vardım. Bana yirmi sahurmayı verdikten sonra Müslüman oldum. Sözünü yerine getirip getirmeyeceğini bekliyordum. O ise muzaffer bir komutan olmasına rağmen küçük bir hesabı bile atlamıyordu. Baş münafık Abdullah bin Ubey bin Sölül Hayber Yahudilerine ''Muhammed size doğru geliyor. Tedbirinizi alınız, mallarınızı kalelerinizi doldurunuz. Onunla çarpışmak için dışarı çıkarsınız.'' Ondan hiç korkmayınız. Çünkü sizin hazırlığınız da sayınız da çoktur. Muhammed'in cemaati hem az hem de silahsızdır. Silahları olsa bile pek azdır diye haber salmıştı. Resulullah Aleyhisselam Hayber'e gitmek üzere Medine'den yola çıktı. Resulullah Aleyhisselam kılavuzları çağırdı. Hüseyin bin Harice ile Abdullah bin Nuaym gelince Hüseyin'e önümüze düş. Bizi öyle vadilere tutup götür ki Hayber'le Şam arasındaki yoldan Hayber'e varalım. Hayber Yahudileriyle Şam arasına girmiş, onlarla müttefikleri olan Gatafanlar arasına gerilmiş olalım buyurdu. Hüseyin, ben seni öyle bir yere götüreceğim, ulaştıracağım ki, orada birçok yollar vardır, ya Resulallah. Orası yolların kavşağıdır. Bütün yollar oradan gelir geçer dedi. Resulullah aleyhisselam o yolların isimlerini bana söyle buyurdu. Resulullah aleyhisselam ismin güzelini arar, sever, kötüsündense hoşlanmaz, onu hayırlı saymazdı. Hüseyl, Hayber'in bir yolu vardır ki, ona hazan denilir. Resulullah aleyhisselam o yolu tutma dedi. Hüseyl, Hayber'in bir yolu daha vardır ki, ona şes denilir. Resulullah aleyhisselam o yolu da tutma buyurdu. Hüseyl, Hayber'in bir yolu daha vardır ki, ona hatıp denilir dedi. Resulullah aleyhisselam o yolu da tutma dedi. Hazreti Ömer Hüseyl'e, ''Ben senin Resulullah Aleyhisselam'a haber vermek için bu gecede olduğu kadar kötü isimler bulduğunu görmedim.'' dedi. ''Hüseyl, Hayber'in bir yolu daha var ki artık ondan başka yol kalmamıştır.'' deyince Ömer radıyallahu ismini söyle dedi. ''Hüseyl, onun adı Merhab'tır.'' dedi. ''Resulullah Aleyhisselam işte bu yolu tut.'' buyurdu. Seleme bin Ekva'nın bildirdiğine göre Seleme'nin amcası Amir bin Ekva Hayber'de Hayber seferine katılanlar arasında bulunuyordu. Kendisi şairdi. Bir gece Resulullah Aleyhisselam'la birlikte Hayber'e giderlerken İslam mücahitlerinden birisi ona, ey amir bize kısa ve zinli şiirlerinden bir parça dinlesen ya demişti. Bunun üzerine amir hayvanından indi ve ey Allah'ım sen bize hidayet ve rahmet ihsan etmemiş olsaydın. Biz muhakkak delalet ve sapıklık içinde kalırdık. Bizim üzerimize yürüyen kafirler, bizim kaçındığımız fitne ve fesadı, dinden döndürme kötülüğünü bize yapmak istedikleri ve bizimle karşılaştıkları zaman, kalplerimize şükûnet ve metanet indir, ayaklarımıza sebat ver. Biz, bağırışlarla çarpışmaktan korkutulmak istenilsek de, Çarpışmaya çağrıldığımız zaman gelir ve ondan geri kalmayız. Düşmana arka çevirip kaçmaktan da kaçınırız. Meali kıtasını okuyunca Resulullah Aleyhisselam şiir okuyup develeri hızlandıran kimdir diye sordu. Sahabeler Amir bin Ekvadrihe Resulallah dediler. Resulullah Aleyhisselam Allah ona rahmet eylesin diye dua etti. Resulullah Aleyhisselam her kime rahmet ve mağfiretle dua ederse o muhakkak şehit oluyordu. Hz. Ömer radiyallahu An Resul aleyhisselamın amir için rahmet dilediğini işitince Vallahi ya Resulallah bu duanızla amire cennetlik gerçekleşti. Keşke onu bize bağışlasaydın da kendisinden bir müddet daha yararlansaydık dedi. Gerçekten de amir Hayber'de şehit olacaktı. Resul aleyhisselam bazı şuvarileri Abbad bin Bişr'ün kumandası altında keşif ve istihbarat için öncü olarak ileri sürmüştü. Abbad bin Mişir, eşca kabilesinden Yahudiler hesabına casusluk yapan bir çöl bedevisini yakalamış ve ona ''Sen kimsin?'' demişti. Bedevi ''Ben kaybettim de ve Meryem bir arayıcıyım.'' demişti. Abbad bin Mişir ''Sende Hayber hakkında bir bilgi var mı?'' diye sormuş. Bedevi ''Sen benden Hayber hakkında mı yoksa Hayberliler hakkında mı? Hangisinden bilgi istiyorsun?'' dedi. Abbad bin Mişir Yahudilerden deyince ''Bedevi olur.'' dedi. Kinana bin Ebil Hukayk ve Hevze bin Kays, Gatafan'dan olan müttefiklerinin yanına gitti. Onlardan asker toplayıp Hayber'in bir yıllık mahsulünü onlara vermeyi vaat ettiler. Gatafanlar, Utbe bin Bedir'in kumandası altında, atları, silahları ve hazırlıkları ile gelip Yahudilerin kalelerine girdiler. Onlar şimdi Yahudilerle birlikte kalededirler. Kalelerde on bin savaş eri bulunuyor. Onlar, Muhammed ve Ashab ile çarpışmak için hazırlar ve bekliyorlar. Onlar oklarla vurulmaz, başa çıkılmaz kalelerdir. Kendilerinin yanlarında da pek çok silahları ve yiyecekleri vardır. Yıllarca kuşatılacak olsalar da yine bunlar kendilerine yeterlidir. Onların kalelerinin içecekleri, devamlı akarsuları vardır. Onlara hiç kimsenin dayanabileceğini sanmıyorum dedi. Abbad bin Bişir, sen ancak onların bir casususun. ''Bana doğrusunu söyle.'' deyince, ''Sana doğrusunu söylersem bana eman verir, kanımı bağışlar mısın?'' diye sordu. ''Abbad bin Bişir, evet.'' dedi. Bunun üzerine Bedevi, ''Onlar, Yesrib Yahudilerine, Beni Kureyza ile Beni Nadire yapmış olduğunuz şeyden korkuya düşmüş bir cemaattirler.'' Medine Yahudileri, Medine'ye satın almaya giden amcamın oğlunu buldular. ''Sizin sayıcı az, atlarınızın ve silahlarınızın da az olduğunu haber vermek üzere onu Kinane bin Ebil Hukayk'a göndermişler.'' Ona Muhammed şimdiye kadar sizin gibi çarpışan bir kavimle karşılaşmamıştır. Muhammed'in harp malzemelerinizin, sayınızın, silahlarınızın çokluğunu, kalelerinizin sarplığını bilemeyerek üzerinize yürümesine Kureyşiler ve Araplar sevinmektedirler. Kureyşiler ve başkaları durumu dikkatle izliyorlar. Kureyşiler Hayber Yahudileri Muhammed'i yenecektir. Eğer Muhammed muzaffer olursa bu temelli horluk olur diyorlar demişler. Ben bütün bunları işitmiş bulunuyorum. Kinane bin Ebil Hukayk bana sen git de yolda onların önlerine geç. Onlar senin ne iş üzerine bulunduğunu anlayamazlar. Sen onları bizim hesabımızı korkut. Bir dilenci gibi yanlarına sokul. Onlara sayımızın ve yardımcılarımızın çokluğunu anlat. Kendileri hakkında edineceğin haberlerle ''Yanımıza dönmekte acele etti. dedi. Abbad bin Bişir, Bedevi'yi Resul Aleyhisselam'ın yanına getirdi ve kendisinden aldığı bilgileri Resul Aleyhisselam'a arz etti. Bedevi'nin dediği doğruydu. Kinane bin Ebil Hukayk ile Hevze bin Kays, yanlarına Yahudilerden 14 kişi alarak müttefikleri bulunan Gatafanlara gitmişler. Hayber'in bir yıllık hurma mahsulünün yarısını vermeyi taahhüt edip onların yardımını sağlamışlardı. Gatafanlar Utbe bin Bedir'in kumandası altında hazırlıklı ve atlı olarak Hayber'e gelip Yahudilerle birlikte kalelere gitmişlerdi. Resulullah Aleyhisselam'ın Hayber'e gelmeden üç gün önce Uyeyne bin Hıs'ın da Yahudilere yardım etmek üzere Gatafanlardan dört bin kişiyle gelip Natat Kalesi'ne girmiş bulunuyordu. İslam mücahidleri bir vadiye erişince, ''Allahu ekber!'' Allahu Akbar, La ilahe illallah, Vallahu Akbar diyerek hep birden yüksek sesle tekbir getirmeye başlamışlardı. Rasul Aleyhisselatüsselam, nefeslerinizi acıyınız çünkü sizin dua ettiğiniz Allah ne sağırdır ne de gayiptir. Sizi en çok işiten ve en yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz buyurdu. Kılavuz, İslam mücahitlerini Şerir Vadisi'ne kadar götürdü. Şerir, Hayber yakınındaki bir vadidir. Peygamber aleyhisselam, Şık ile Natat arasında konaklamıştı. Oradaki böğürtlen, sincan, dikenlik ve çalılı üzerinde namazını kıldı. Namaz kıldı yer, çevresi taşla çevrilerek mehcid haline getirildi. Sonra doğrulup Şık Kalesi ile Natat Kalesi arasında Hayber'e doğru ilerlediler. Resulü aleyhisselam o sırada durunuz buyurarak durdurdu ve Rabbine şöyle dua etti. Ey göklerin ve gölgelediklerinin Rabbi olan Allah'ım! Ey yerlerin ve yüklenip taşıdıklarının Rabbi olan Allah'ım! Ey şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi olan Allah'ım! Ey rüzgarların ve savurduklarının Rabbi olan Allah'ım! Biz, Senden bu kentin hayrını ve iyiliğini, bu kent halkının hayrını ve iyiliğini ve kentte bulunan her şeyin hayrını ve iyiliğini dileriz. Bu kentin şerrinden, bu kent halkının şerrinden, bu kentte bulunan her şeyin şerrinden de sana sığınırız, dedi. Haydi ilerleyiniz. Bismillah diyerek devam etti. Hayber Yahudilerinin 10.000 bin kişilik savaş erleri her gece tan yeri ağırmadan önce silahlarını kuşanıp savaş düzenine göre saf bağlarlar, kalelerine, kalelerinin sarplığına, silahlarının ve sayılarının çokluğuna bakarak Peygamber Aleyhisselam'ın kendileriyle çarpışamayacağını sanırlar ve Muhammed mi bizimle çarpışacak, ne kadar uzak diyerek gururlanırlardı. Resulullah Aleyhisselam geceliğin meydanlarına gelip konuncaya kadar Hayber Yahudilerinin haberi olmadı. Hayver Yahudileri aralarında anlaşmazlığa düştüler. Haris Ebu Zeynep adındaki Yahudi kaleleri dışında karargah kurulmalarını ve Resul Aleyhisselam'la kaleler dışında çarpışmalarını teklif ve tavsiye etmiş ve benim gördüğüm Muhammed tarafından kuşatıldıktan sonra onun emrine boyun eğerek kalelerinden inmek zorunda kalanlar için hayat hakkı kalmamış, onlardan kimisi esir edilmiş, kimisi de cezai muayede gereğince sonradan öldürülmüştür demişti. ''Yahudiler, bizim bu kalelerimiz, senin o misal getirdiğin kalelere benzemez.'' ''Bu Sarp kaleler, dağların tepeleri üzerindedir.'' demişler. Haris'in görüşünü benimsememişler ve kalelerine sığınmışlardı. Yahudilerin ileri gelenlerinden Sellam bin Meşkem, Hayber'in Sarp bin Muaz kalesindeydi. Yahudi casuslarından bir topluluk onun evindeydiler. Ona, kaleden dışarı çıkıp da mı, yoksa kalelere sığınarak mı çarpışılmasının uygun olacağını danıştılar.'' Selam onları kaleden dışarı çıkarak çarpışmaya teşvik etti ve yerinde olan görüş budur. Abdullah bin Übey'in öğüt yoluyla Medine'den bize gönderip haber verdiği işaret eylediği de budur dedi. Fakat Hayberliler kalelerden dışarı çıkmaya cesaret edemeyerek kalelerinde kaldılar. Resulullah Aleyhisselam'ın İslam mücahitleriyle birlikte Hayber'e geldiği gece Hayberliler hep uykuya dalmışlar, hiç kımıldamamışlar, horozları bile ötmemişti. Güneş doğunca tarlalarını gitmek üzere karelerinin kapılarını açmışlardık. enes bin Malik diyor ki, Resulullah Aleyhisselam bir kavimle çarpışacağı zaman sabah olmadıkça onlara ansızın baskın yapmaz, ezan sesi işitirse baskın yapmaktan vazgeçer, ezan sesi işitmezse baskın yapardı. Hayber'e geceleyin inmiştik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada geceyi geçirdi. Sabah namazını Hayber'in yanı başında daha karanlık iken kıldık. Sabah olup Hayber'den ezan sesi işitmeyince bineğine bindi, bizler de bineklerimize bindik. Ben Ebu Talha'nın terkisindeydim. Giderken benim dizim Resulullah Aleyhisselam'ın dizine değmekteydi. Sabahleyin Hayber işçileriyle karşılaştık. İşçiler kaleden çıkıp araçları, zembirleri, ovalarıyla tarlalarına gidiyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'la askerlerini görür görmez, işte Muhammed ve Hamis, işte Muhammed ve Hamis, Vallahi Muhammed işte Muhammed ve Hamis diyerek barıştılar ve hemen arkalarına dönüp kaçtılar. Resulullah aleyhisselam ellerini kaldırdı ve Allahu Ekber Allahu Ekber Harap oldu gitti hayber Biz düşman bir kavmin yurduna baskın yapıp girdik mi Uyarılmış olan o kafirlerin hali yaman olur buyurdu ve bunu üç kere tekrarladılar. Hamis ordu büyük askeri birlik demektir. Cahiliye çağında da orduya hamis denirdi. Orduya hamis denilmesi de beş kısımda yani öncü, artçı, orta, sağ ve sol yan birliklerinin oluştuğu içindir. Resulü Aleyhisselam menzile kadar ilerledi. Bineğinden indi, yürüyerek oradaki bir kayaya doğru gitti. Bineğinin yularını çekmek istediler. Resulü Aleyhisselam kendi haline bırakınız buyurdu. Bineği kayanın yanına varıp çöktü. Resulü Aleyhisselam, ağırlıklarının yanına bırakılmasını, mücahitlerin de oralara inmelerini emretti. Hayber'e hurmalık, koruk ve ham bulunduğu bir sırada gelinmişti. Hava ise çok sıcak ve sıcaklık da tehlikeli derecedeydi. Hubab bin Muzir Ya Resulallah! Burası Natat Kalesi'ne çok yakındır. Hem de Hayber'i bütün savaşçılar orada toplanmıştır. Ben Natat Kalesi halkını çok iyi tanırım. Onlar kadar uzaklara ok atabilen, ve onlar kadar oklarını isabet ettiren bir topluluk yoktur. Bununla birlikte onlar bizim üst, üst tarafımızda bulunuyorlar. Biz, bizim bütün tutum ve davranışlarımızı görebilecek, öğrenebilecek bir mevkidedirler. Biz ise onların tutum ve davranışlarını görebilecek, öğrenebilecek mevkide değiliz. Onların okları yukarıdan aşağı doğru hızla iner. Bizim oklarımız ise onlara ulaşamaz. Bununla birlikte onların evlerinden sık sık çıkıp, Sık hurma ağaçları içinde siperlenmeyeceklerinden de emin değilim. Burası hurma bahçeler arasında tehlikeli bir yerdir. Tehlikelerden, bozuluklardan uzak bir yere karargah tercih edinmeyi emretseniz olmaz mı? Hiç değilse şu kara taşlık kayalık yeri aramızda bulunduralım. Yahudilerin atacakları oklar bize erişemesin dedi. Resulullah Aleyhisselam Hübab bin Muzir'e ettiğin görüş yerindedir buyurdu. Ve Muhammed bir Mesleme'yi yanına çağırarak ona ''Bak'' Yahudilerin kalelerinden ve bataklık hastalığından uzak Yahudi evlerinden yapılabilecek saldırılardan emniyet ve selamette kalabileceğimiz karargah edinmeye elverişli bir yer araştırıyordu Muhammed bin Meslem'e etrafı dolaşarak Reci'ye kadar vardıktan sonra geceliğin Resulullah Aleyhisselam'ın yanına döndü ve Resulullah Aleyhisselam'a senin için karargah edinmeye en elverişli bir yer buldum dedi. Resulullah Aleyhisselatü Allah'ın bereketi ''Onun üzerinde olsun.'' buyurdu. Hayber Yahudileri Resulü Aleyhisselam'ın ordusuyla birlikte Hayber'e geldiğini görünce, kalelere çekilmişler, Selam bin Mişkem'e gidip durumu haber vermişlerdi. Selam bin Mişkem, ''Siz benim sözümü dinlemediniz. Muhammed'in üzerine yürümekte kusur ettiniz. Bari burada onunla çarpışmakta kusur etmeyiniz. Onunla çarpışa çarpışa ölmeniz, sizin için tek başınıza kalmanızdan hayırlıdır.'' dedi. Bunun üzerine Yahudiler sonuna kadar savaşmaya karar verdiler. Mallarını, çoluk ve çocuklarını Kedibe kalesine götürdüler. Erzak ve yiyeceklerini de Naim kalesine depoladılar. Bütün savaş yerlerini Natat kalesinde topladılar. Sellem bin Mişkem de hasta olduğu halde onlarla birlikte Natat'a geldi. Yahudileri savaşmaya kışkırttı, durdu ve orada da nihayetinde öldü. Resulullah Aleyhisselam Hayber Yahudilerinin savaşmaya hazırlandığını anlayınca geceleyin mücahitleri Natat kalesinde toplanan Yahudilerle çarpışmak üzere hazırladı. Sabır ve sıvat ettikleri takdirde muhakkak zafere ve ganimete ereceklerini onlara müjdeledi ve kendilerini çarpışmaya teşvik etti. Yahudiler İslam karargahına ok atmaya başlamışlardı. Yahudilerin attıkları oklar, İslam karargahının gerisine düşmekte, İslam mücahitleri de bu okları toplayıp yaylarına yerleştirerek onlara atmaktaydılar. İslam mücahitleri o gün Natat'taki Yahudi topluluğuyla akşama kadar savaştılar. İlk günde Natat Yahudilerinin Attıkları oklarla yaralanan mücahitlerin sayısı elliyi buldu. Hübab bin Müzir, ya Resulallah, karargahı hemen değiştirsen iyi olur dedi. Resulullah aleyhisselam akşam olunca inşallah değiştirir buyurdu. Akşamleyin, peygamber aleyhisselam yakınlarındaki evlerden gelebilecek tehlikelerden hesabını korumak için karargahın yeni yere değiştirilmesini emretti. Mücahitler karargahı Reci'ye taşıdılar. Hazreti Osman da Reci karargahında görevlendirildi. Resulullah Aleyhisselam her gün sabahleyin silahlarını alarak İslam mücahitleriyle birlikte bayraklarını çekip gelmekte, natatın üst tarafında akşama kadar Yahudi kuvvetleriyle savaşmakta, akşam olunca da Reci karargahına dönmekteydi. Yaralanan mücahitler Reci karargahına götürülüp tedavi edilmekteydiler. İlk günde yaralananlar da orada tedavi edilmişlerdi. Müreyde bin Husayb'in bildirdiğine göre Resulullah aleyhisselam tutulup bir iki gün süren yarım baş ve yüz ağrısından dolayı Müslümanların yanına çıkamamış ak Hazreti Ebu e verip onu Yahudilerle çarpışmaya göndermişti. Hazreti Ebu Bekir mücahitlerle gitmiş çarpışmış fakat kaleyi ele geçirememiş, bozguna uğratamamış geri dönmüştü. Ertesi gün mücahitlerle birlikte Hazreti Ömer'i göndermişti. O da Hayber Yahudilerle şiddetle çarpışmıştı. Fakat ona da kaleyi fethetmek nasip olmamıştı. Mücahitlerle birlikte bozulup geri döndüler. Hz Ömer tekrar gitti. Yine zafer elde edemedi. Resulullah Aleyhisselam sancağını Ensardan bir zata, Sa'd bin Ubade'ye verdi. O da gitti ama geri döndü. Yahudilerin hücum birlikleri, önlerinde Haris Ebu Zeyb olduğu halde, yerleri sarsa sarsa ilerlemeye başladılar. Ensar sancaktarı, İslam mücahitleriyle birlikte onları karşıladı. Kalelerine girince kadar onları geriletti. Fakat Merhab'ın kardeşi Üseyr, kaleden askerleriyle çıkıp Ensar Sancaktarı'nın kumandası altındaki Müslümanları yenmişti. Resulullah Aleyhisselam'ın bulunduğu yere kadar gelip dayandılar. Resulullah Aleyhisselam Allah'ın Müslümanlara dünyadaki ve ahiretteki vaadilerini hatırlatmıştı. Ensar Sancaktarı Sa'd bin Ubade'ye de yaralanmıştı. Ensar ve muhacir sancaktarları ile arkadaşları birbirlerini geç ve ağır davranmakla itham etmişler ve hep senin yüzünden, onun yüzünden, onun yüzünden diyerek sarsmışlardı. Yedi gün Reci karargahından gelinip, Natata üst tarafından hücumlar yapıldı. Yazın en sıcak bir günüydü. Mahmud bin Meslem'e hararetten ve çarpışmaktan yorgun ve bitkin düşmüştü. Silahlarının hepsi de üzerinde bulunuyordu. Gölgelenmek ve dinlenmek için Nayım kalesinin dibine oturmuştu. Naim kalesinde savaşçı bulunmadığını orada ancak erzak ve eşya bulundurulduğunu sanıyordu. Merhab yukarıdan Mahmut bin Mesleme'nin üzerine el değirmeni taşına attı. Taş onun başına düşünce miğferini ezdi alnının derisini yüzüne kadar yüzü bindirdi. Mahmut bin Mesleme Erici'deki İslam karargahına götürüldü. Aldığı yaradan üç gün sonra Merhab'ın öldürüldüğü gün dünyaya gösterini yumdu. Hayberli Yahudilerin kumandanlarından ve ünlü kahramanlarından, bu görmüş olduğunuz kalenin de ismen sahibi olan Merhab, yani diğer ismiyle Kamus Kalesi, kılıcını sallaya sallaya kaleden dışarı çıktı. Merhab'ın kılıcında, bu kılıç Merhab'ın kılıcıdır ki, onu kim takarsa helak olur diye yazılıydı. Merhab dışarı çıkınca, Hayber halkı iyi bilir ki, ben gelip, çatan harplerin tutuştuğu, kızıştığı zamanlarda, tepeden tırnağa kadar silahlanan, cesareti ve kahramanlığı denenip durmuş olan merhabımdır diye övünerek, kendisiyle çarpışacak er istedi. İslam mücahitlerinden Amir bin Ekvada onunla çarpışmak için ortaya çıkıp, Hayber halkıyı bilir ki, ben de tepeden tırnağa kadar silahlı, kendisini savaşın dehşetleri ve şiddetleri içine atmaktan çekinmeyen ''Amirim'' derdi. Hemen çarpıştılar. Önce merhab amire kılıçla saldırdı. Amir kalkan ile korundu. Merhabın kılıcı kalkana saplanmıştı. Amir kılıcını kaldırıp merhabın bacağına aşağıdan yukarı doğru olanca ile çalmıştı. Amir bin Ekva'nın kılıcı kısaydı. Amir merhabın bacağının kılıcını hızlı vurduğu zaman kılıcın ağzı kendisini yönelip kendi bacağını kesiverdi. Bu yara kendisinin şehit olmasına sebebiyet verdi. Resulullah aleyhisselam reciden menzileye döndüğü zaman Amir bin Akva yaralanmış bulunuyordu. Hemen kendisi Reci'ye götürüldü. Resulullah aleyhisselam onu Reci'ye bir mağaraya Mahmud bin Mesleme ile birlikte gömdü. Yüce Allah ikisinden de razı olsun. Resulullah aleyhisselam Yahudilere bir şeytan gelmiş de Muhammed ancak mallarınızı ele geçirmek için sizinle çarpışıyor demiş. Onlara öyleyse la ilahe illallah deyiniz de mallarınızı ve canlarınızı koruyunuz. Ahiretteki hesabınız ise Allah'a aittir diye sesleniniz buyurdu. Yahudilere seslenildi. Yahudiler Musa'nın aramızdaki kitabı olan Tevrat'a yemin ederiz ki biz ne istediğiniz şeyi yaparız ne de dinimizi bırakırız diye karşılık verdiler. İslam mücahitleriyle Yahudi kuvvetleri arasında sık ağaçlı hurma bahçeleri bulunuyordu ve Yahudilerin bunlar arasında siperleneceklerinden endişe ediliyordu. Yahudilerin yegane iktisadi güçleri de Medine'de yitirip Hayber'de buldukları hurma ağaçlarıydı. Nitekim Medine'den ayrıldıkları sırada Sallam bin Ebil Hukayk biz buradaki hurmalıklarımızı bırakıyorsak Hayber'in hurmalıklarına varıyoruz diyerek bağırmıştı. Bunlar onlara evlatlarından daha sevgiliydi. Hayberliler, Gatafanları ne zaman kendilerine yardıma çağırmışlarsa, onları hep Hayber'in hurma mahsulünden vermeyi taahhüt etmişlerdi. Düşmanın iktisadi gücünü sarsmak, ona indirilecek darbenin en etkilisi ve en yenicisiydi. Bunun için Hubab bin Müzir Resulü Aleyhisselam'a ya Resulallah, hurma ağaçları Yahudiler evlatlarından daha sevgilidir. Onların hurma ağaçlarını keste ümitleri ve direnme güçleri kırılsın dedi. Bunun üzerine Resulü Aleyhisselam, hurma ağaçlarının kesilmesini emretti. Müslümanlar Natat hurma bahçelerinden 400 ağaçtan başka ağaç kesmediler. Çünkü maksat sadece onlara gözdağı vermekti. Gatafanların başkanı üeyne bin Hısın Gatafan savaş erleriyle gelip Hayberkelesine girdiği ve Yahudilerin yanında bulunduğu sırada Peygamber aleyhisselam ona Sa'd bin Ubade'yi gönderdi. Sa'd bin Ubade kalenin dibine varıp ''Ben Üyeyni bin Hısın'la konuşmak istiyorum.'' diye onlara seslendi. Üyeyni bin Hısın, saat bin Übade'yi içeri almak isteyince Merhab, ''Onu içeri sokma. O kalemizin bozuk yerlerini görür, gelinecek köşeleri öğrenir, fakat sen onun yanına git.'' dedi. Merhab'ın köşküyle kardeşi Yasir'in konağı da Natat'taydı. Üyeyni bin Hısın, kalenin sarplığını, çetinliğini ve kaledeki savaş erlerinin çokluğunu görsün diye onu içeri sok dedi. Merhab, saat bin Übade'yi içeri sokulmasına yanaşmadı.'' Onun üzerine Üyeyeni bin Hısın Kali'nin kapısına vardı. Sa'd bin ona Resulullah Aleyhisselam beni sana gönderdi. Yüce Allah bana Hayber'in fethini vaat buyurdu. Siz geri dönüp gidiniz. Hayber Yahudilerine galip çaldığımız galip geldiğimiz zaman Hayber'in bir yıllık hurma mahsulü sizin olsun buyuruyor dedi. Üyeyeni Hısın biz vallahi müttefiklerimizi hiçbir şey için geri bırakmayız. Biz senin de senin yanında bulunan kimselerin de şuracındaki gücünün ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Şu Yahudi kavminin müstahkem kaleler halkı olduğunu, savaş erlerinin sayılarının ve silahlarının çokluğunu da biliyoruz. Eğer sen ve yanındakiler burada daha fazla kalırsanız mahvolacaksınız. Eğer çarpışmak isterseniz savaş erlerini ve silahlarını üzerinize çekmekte acele etmiş olacaksınız. Hayır. Vallahi şu hayberliler ansızın baskın yapıp sizi mağlup etmek maksadıyla üzerinize yürümüş ve bunu başaramayarak geri dönmüş gitmiş olan Kureyş kâmi gibi değillerdir. ''Bunlar savaşta size öyle tuzak kuracaklar ve onu öyle uzatıp duracaklar ki, en sonunda onlara eğilmek zorunda kalacaksınız.'' dedi. Saat bin Ubadet, ''Ben şüphesiz olarak bilir ve sana da bildiririm ki, sana teklif ettiğimiz şeyi, içinde bulunduğun şu kalede bir gün dilemek zorunda kalacaksın da, sana kılıçtan başka karşılık vermeyeceğiz.'' ''Ey yine Yesirip Yahudilerinden yurtları yanı başımızda olanların neye uğradıklarını.'' ''Nasıl darmadan olduklarını görmüşsündür.'' dedi. Ve Peygamber aleyhisselamın yanına dönüp üyeyinenin söylediklerini Resulullah aleyhisselama haber vererek şunları söyledi. ''Ya Resulallah, Yüce Allah sana olan vaadini yerine getirecek ve sana yardım edecektir. Sen şu çöl arabına bir tek kurma bile verme.'' ''Ya Rasulallah, onlar kendilerine kılıçların sırıldığını görecek olurlarsa daha önce hendekte yaptıkları gibi yurtlarına kaçar giderler.'' dedi. Katafanlardan Beni Fezare cemaatine de Haybayar Yahudilerine yardım etmekten vazgeçtikleri Dönüp yurtlarına gittikleri takdirde Hayber'in bir yıllık hurma mahsulünden verileceği teklif etmiş, bunlar da Peygamber Aleyhisselam'ın bu teklifine Hüeyne bin Hısın gibi yanaşmamışlardı. Resulullah Aleyhisselam, mücahidlerin hücumlarını Gatafanların bulunduğu kaleye yöneltmelerini emir buyurdu. Bu emir, öğle ile akşam arasında ve Gatafanların Natat, Naim kalesinde bulundukları sırada verilmişti. Peygamber Aleyhisselam'ın seslenicisi, Gatafanların içinde bulunduklarına im kalesi, yanında bayraklarınızı çekip sabahlayacaksınız diyerek seslenince, Gatafanlar gecelerini korku içinde geçirdiler. Bu geceden sonra gökten mi, yoksa yerden mi geldiğini pek anlayamadıkları bir seslenicinin, Ey Gatafan cemaati! Hayfa'da bulunan ev halkınız, üç kere bağırdığını iştince, acele Hayber'den ayrılıp yurtlarına gittiler. Sabaha çıkılınca, Ketibe kalesinde bulunan Kinane bin Ebul Hukayk, Gatafanların gittiğini haber verdi. Kinane bin Ebul Hukayk'a, ''Katafanların gittikleri haber verildi. Kina'nın elleri yanlarına düştü. Zelil oldu. Yok olunacağını anladı ve ''Biz şu çöl Araplarıyla hep boşuna bir oraya geldik durduk. Biz onların yanına vardık. Bize yardım vaat etmemiş olsalardı biz Muhammed ile savaşmazdık. Selam bin Ebu'l-Hukaykın şu çöl Araplarından hiçbir zaman yardım istemeyiniz. Biz onları hep denemiş durmuşuzdur. Onlar beni Kureyza'lara yardım için çağrılmışlardı Onları aldattılar.'' Biz onlara bize karşı hiçbir vefakarlık göremedik. Hüyey bin Ahtap da onların yanına kadar gitmişti. Fakat onlar Muhammed'den barış dileğinde bulundular. Sonra Muhammed beni Kureyza'lar üzerine yürüyünce katafanlar dağıldılar. Ev halklarının yanına döndüler dediğini unutmamalıydık dedi. Katafanlar Hayfa'daki halklarına gelip kavuştukları zaman onları eskiden oldukları durumda buldular ve onlara sizi herhangi bir sürükleyici oldu mu diye sordular. Hayır vallahi biz sizin ganimet alıp getirdiğinizi sanmıştık. Halbuki yanınızda ne bir ganimet ne de bir hayır görüyoruz dediler. Üyeyeni bin Hıs'ın adamlarına Vallahi bu Muhammed ve asabının aldatmalarındandır. Vallahi bizi aldattılar dedi. İmkansızları imkan kılan, olmazları olur kılan Allah Azze ve Celle'nin Sefer bizim, zafer Allah'ındır diyenlere neler ihsan ettiğinin bir örneğiydi. Aşılmaz surlar aşılır, Geçilmez yollar geçilir, elde edilmez denilen yerler elde edilir. Ulaşılamaz denilen makamlar ulaşılır. Allah ne dilerse, neye izin verirse olur. Lakin Peygamber aleyhisselam ben peygamberim, yola çıkarım her şey olur dememiştir. Tedbiriyle, planıyla, gayretiyle, mücadelesiyle, istişaresiyle, istihbaratıyla, gayretiyle ve ondan sonra Allah'a tevekkül ve izniyle fetihi elde etmiştir. İnşallah Nice Fetihler sizleri ve bizleri bekleyecek. Allah'a emanet olunuz. Hayber gazası. Ka'b-i Malik der ki, Reci'deki karargahımızda bulunduğumuz sırada, Natat halkından Simak adlı bir Yahudi, eğer bana, Eman verirseniz yanınıza geleyim diyerek seslendi. Biz olur dedik. Hemen onun yanına koştuk. Kendisinin yanına ilk varan bendim. Ona sen kimsin diye sordum. Yahudilerden bir adamım dedi. Kendisini alıp Resulullah Aleyhisselam'ın yanına götürdük. Yahudi ey Ebul Kasım! Yahudilerin sakıncalı, gizli, önemli yerlerinden bazılarını sana göstermek şartıyla bana ve ev halkıma eman verir misin diye sordu. Resulullah Aleyhisselam evet buyurdu. Yahudi Simak, Yahudilerden karelerini ele geçirmeye elverişli yerlerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, eshabını yanına çağırarak onları Yahudilerle çarpışmaya teşvik etti. Yahudilerin aralarında anlaşmazlık çıktığını ve müttefikleri olan gata fanlarında kaçtıklarını bildirdi. Resulullah Aleyhisselam, Reci karargahında kaldığı yedi günde geceleri eshabı arasında sıra ile karargahı bekleme nöbeti tutturdu altıncı gecede nöbet sırası Hazreti Ömer'deydi. Hazreti Ömer'in arkadaşlarıyla birlikte gece yarısı ordugah çevresinde dolaştığı sırada Yahudilerden bir adam bulunup getirildi. Hazreti Ömer onun cezalandırılmasını istedi. Ancak o Peygamber Aleyhisselam'la görüşme istedi. Resulullah Aleyhisselam Vesselam Yahudi görünce geride ne haber var ve sen kimsin diye sordu. O da Ebul Kasım bana eman ver sana doğrusunu söyleyeyim dedi. Olur dedi Resulullah. ''Yahudi ben Natat halkının yanından geliyorum. Onların hiç düzenleri kalmamıştır. Onları bu gece kaleden çıkıyor oldukları halde geride bıraktım.'' dedi. ''Nereye gidiyorlar?'' diye sordu Efendimiz. ''Öteden beri içinde bulundukları şık kalesine zelil olarak gidiyorlar. Kendileri senden son derece korkmuş bulunuyorlar. Onların yürekleri korkularından duracak gibi çarpıyor. Yahudilerin silah, erzak ve yağları bu kalede toplanmıştır. Birbirleriyle çarpışırlarken kullanmış oldukları kale araçlarını... ''İçinde sakladıkları yer altındaki ev de bu Natat kalelerindendir.'' dedi. ''Nedir o araçlar?'' diye sordu. Yahudi, ''Bir adet mancınık, iki adet kale yapım ve yıkımında kullanılan araç, birçok zırh gömlek, mifer kılıç gibi silahlardır.'' dedi. ''Yarın kaleye girdiğinde oraya da girersin.'' dedi. Resulü Aleyhisselam ise ''İnşallah.'' buyurdu. ''Yahudi, inşallah seni onun üzerine kadar götürüp durduracağım.'' Orayı Yahudilerden benden başka hiç kimse bilmez. Dahası da var dedi. Nedir o dahası diye sordu. Araçları çıkardıktan sonra Onuşuk Kalesi'ne dikmen. Onuşuk Kalesi'ne dikmedir. Debba'benin de altına adamlar girip kalenin dibini kazar ve delerler. Orayı bir günde fetheder, ele geçirirsin. Ketibe Kalesi'ne de böyle yaparsın dedi. hazret Ömer: Ya Resulallah, sanırım ki bu adam doğru söylüyor diyordu. Yahudi Ebu Kasım ''Bana eman verecek, kanımı dökmeyeceksin değil mi?'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, ''Sen emniyet ve selametlesin.'' buyurdu. Yahudi, ''Nizar kalesindeki eşimi de bağışla.'' dedi. Peygamber, ''Onu da bağışlıyorum.'' dedi. Ve ona, ''Yahudiler çoluk çocuklarını Natet kalesinden niçin ayırdılar?'' diye sordu. Yahudi, ''Serbestçe çarpışabilmek için onları yanlarından ayırdılar. Çoluk çocukları şık ve Kitibe kalelerine gönderdiler.'' dedi. Peygamber Aleyhisselam, Yahudi İslam'a davet etti. Yahudi bana birkaç gün mühlet ver dedi. Resulullah hesabına yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Allah'ın Resulü Allah Allah resulünü sever. O da Allah'ı ve Allah'ın Resulü'nü sever. O Hayber'i fethetmedikçe arkasına dönmeyecektir. O Hayber'i gücüyle alacaktır. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecektir. Kendisi düşmandan yüz çevirici, kaçıcı kişi de değildir buyurdu. Sehel bin Sad'ın bildirdiğine göre sahabeler geceyi sancağın kime verileceğini konuşarak geçirmişler. Hemen hepsi de sancağın kendilerine verileceğini umuşturmuşlardı. Bureyde bin Husayb der ki, Yarın Hayber'in fethi nasip ve müesser olacak diye geceyi gönül rahatlığı ve ferahlığı içinde geçirdik. Sabah namazı vakti olunca Resulullah aleyhisselam sabah namazını kıldıktan sonra ayağa kalktı ve sancağın getirilmesini istedi mücahitler Aleyhisselam'ın karşısına saf bağlamışlardı. Resulullah getirilen sancağı eline alıp salladı. Sonra da bunu hakkını yerine getirmek üzere kim alır diye sordu. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve hemen bütün Kureş muhacirleri sancı alıp sancı almak için boyunlarını uzatıp durdular. Sahabine bir vakas Önce Peygamber Aleyhisselam'ın hizasına çöktü. Sonra da kalkıp önünde durdu. Bürede bin Husayb'te sanca uzananlar arasındaydı. Zübeyir bin Avvam sancağı ben alır onun hakkını yerine getiririm diyordu. Resulullah Aleyhisselam ona geç bir başkası diyordu. Bir başkası ben alır onun hakkını yerine getiririm diyordu. Efendimiz geç diyordu. Bir başkası ben diyordu. Resulullah ona da geç diyordu. Sonra... Muhammed'in zatını peygamberlikle şereflendiren Allah'a and olsun ki ben bu sanca öyle bir kişiye vereceğim ki o düşmandan kaçmak nedir bilmez buyurdu. Hz Ömer der ki benim kumandanlığı o günkü kadar arzuladığım hiç olmamıştır. Resulullah Aleyhisselam bir müddet bekledikten sonra Ali nerededir diye sordu. Ali nerededir? Ya Resulullah onun gözleri ağrıyor dediler onu bana çağırınız buyurdu. Seleme bin Ekva kalkıp Ali'yi elinden tutarak Resulullah Aleyhisselam'a getirdi. Hayber'in tozundan Hazreti Ali'nin gözleri ağırmaktaydı. Hakikaten biz oradayken müthiş toz yaşıyordu. Ashab-ı kiram onun gelebileceğini hiç beklemiyorlardı. Birdenbire onunla karşılaşınca işte Ali geldi dediler. Resulullah Aleyhisselam işte bununla fetih gerçekleşecek buyurdu. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ali'ye yanıma yaklaş buyurdu. Ya Resulallah! Görüyorsunuz ki ayaklarımın bastığı yeri bile göremeyecek bir haldeyim. Efendimiz, Hazreti Ali'nin ağrıyan gözlerine duada bulundular. Elleriyle gözlerini mesedip sağdılar, Şifar vermesi için Rabbinden dilekte bulundular. Hazreti Ali diyor ki, Resulullah Aleyhisselam gözlerimin ağradığı ve adam gönderip beni istediği zaman, Ya Resulullah gözlerim ağrıyor demiştim. O ey Allah'ım sıcağın soğun sıkıntısını bundan gider diyerek dua ettikten sonra, hiçbir sıcaktan da, hiçbir soğuktan da, hiç hastasız olmadım. Gerçekten de Hz. Ali en sıcak günde en kalın elbise giyer, sıcaktan bunalmazdı. En soğuk günde en ince elbise giyer, soğuktan üşümezdi. Bunun sebebi sorulunca Hayber'de kendisi için Resulullah'ın yaptığı duayı söylemişti. tasavvar Aleyhisselam Hz. Ali'ye bir gömlek giydirdi. Zülfikarı onun beline bağladı. Ak sancağını ona uzatarak "Ey Ali, al bu sancak. Allah" sana fetih nasip edinceye kadar git çarpış cihad et arkana bakma buyurdu. Hz Ali biraz gittikten sonra durdu ama arkasına bakmadı ve ya Resulallah, ben insanlarla ne üzerine çarpışacağım buyurdu. Resulullah Aleyhisselam onlar Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın kulu ve Resuludur diye şehadet getirinceye kadar onlarla mücadele et. Onlar bunu yaparlarsa kanlarını ve manlarını senden korumuşlardır. Ancak hakkıyla olursa o başka. Kendilerinin hesapları Allah'a kalmıştır. Ya Resulallah dedi. Onlarla bizim gibi Müslüman oluncaya kadar mı çarpışacağım buyurdu. Peygamber aleyhisselam, karilerine yavaş çekir. Ta onların sahasına in. Sonra kendilerin İslamiyet'i davet et. İslam'da kendilerine vacip olan Allah hakkını onlara haber ver. Vallahi senin sayende Allah'ın bir adama hidayet vermesi senin için kırmızı türlü develerin yani dünya nimetlerinin en kıymetlerinin sana bahşi olunmasından daha hayırlıdır buyurdu. Hz. Ali'ye ve arkadaşlarına yardım etmesi için Allah'a dua etti. Selama bin Ekvah der ki, Vallahi Ali sancağı alınca silkelene silkelene gitti. Biz de onun ardına izine düşüp gittik. Ali bin Nebu Talip, sancağını kalenin dibindeki bir taş yanına dikti. Kalenin üzerinde bir Yahudi ona, ''Sen kimsin?'' dedi. Hz. Ali, ''Ben, Ebu Talib'in oğlu Ali'yim dedi. Yahudiler bunun üzerine Musa'ya indirilmiş olanları andolsun ki siz yenilgi uğrayacaksınız dediler birbirlerine. Natat kalesinin arkasında üç kat duvar örülmüştü. Yahudiler Müslümanlarla çarpışmak için kaleden ve duvarlardan geçerek dışarı çıktılar. Hazreti Ali ve arkadaşlarıyla çarpışmak için kaleden adamlarla birlikte ilk dışarı çıkan Merhab'ın kardeşi Haris olmuştu. Haris cesareti ve yavuzluğu ile tanınırdı. Hasitali Ali onunla çarpışmış ve vurup öldürmüştü. Başına kırmızı sarıkla tuğ yapmış bulunan Ebu Dücane, Hayber süvarilerinden Haris Ebu Zeynep ile karşılaşmış, onu öldürmüştü. Yahudi savaşçılarından Üseyr ve Amir de Haris gibi başlarına tuğ yapmışlardı. Benimle çarpışacak kim var diye haykırıyordu. Muhammed bir Mesleme ona doğru varmış, birbirleriyle kılıç vuruşmuşlardı. Muhammed bin Mesleme onu öldürmüştü. Yasir de Yahudilerin Yavuz savaşçılarındandı. Elinde... Kısa bir mizrak taşıyordu. Hazreti Ali hemen ona doğru vardı. Zübeyir bin Avvam, Allah aşkına, sen girme aramıza diye söyleyince Hz. Ali geri durdu. Yasir, hayber halkıyı bilir ki, ben tepeden tırnağa kadar silahlanıp er meydanlarında dolaşan Yasirimdir diye reces söyleyerek övünüyordu. Zübeyir bin Avvam'ın annesi Safiye bin Abdülmuttalip, Ya Resulallah, oğlum öldürecek o diye ferah edince Resulullah Aleyhisselam, hayır, Belki inşallah oğlunu öldürecek dedi. Zübeyir bin Avvam da Hayber halkı ki ben de güçlü, kuvvetli hiçbir kavimden yüz çevirip kaçmaz, zaaf göstermez ulu bir kişiyimdir. Şan ve şereflerini koruyanların hayırlı kişilerin oğluyumdur. Ey Yasir! Kafirlerin topluluğu seni aldatmasın. Onların topluluğu ağır ağır çekilip giden serap gibidir. Recezini okuyarak ona doğru vardı ve onu öldürdü. Amir, iri ve uzun boylu birisiydi. Üzerine iki kat zırhlı gömlek giymiş, demirleri bürümüştü. Ve karşıma kim çıkacak diye haykırıyor, kılıcını sallayıp duruyor, Müslümanlara saldırmaya hazırlanıyordu. Hazit Ali onu karşıladı. Bacaklarına zülfükârla vurup çökertti ve başına vücudundan ayırdı. Merhaba gelince, meşhur Merhab. Kendisi Himyer Yahudilerindendi. Hayberliler içinde Merhab'tan daha cesaretli kimse yoktu. Bu sebeple bu kalenin ismi, Kamus Kalesi'nin ismi, şu büyük kalenin ismi Merhab Kalesi olarak geçer. Merhab kendisine mahsus kalenin başkanı ve kumandanıydı. Merhab, kardeş Yasir'in öldürüldüğünü görünce silahlanıp askerleriyle birlikte kaleden dışarı çıktı. Üzerine iki katlar kömlek giymiş, iki kılıç kuşanmış, başını da iki kat sarık sarmıştı. Başına aspır boyasıyla boyalı Yemen işi bir miğfer, onun üzerine de yumurta biçiminde taştan oyulmuş ikinci bir miğfer geçirmişti. Merhabın karşısında benim diyen en babayiğit adam bile dayanamazdı. Kendisi kızmış, köpürmüş, bir pur deve gibiydi. Kılıcını sallayarak Hayber halkıyı bilir ki ben gelip çatan harplerinin tutuşmuş olduğu kızıştığı zamanlarda tepeden tırnağa kadar silahlanmış cesaret ve karhamanlığı denenmiş olan merhabımdır. Ben kükreyerek geldikleri zaman arslanları bile kah mızrakla kah kılıçla vurup yere sermişimdir diyerek Reces söyleyip övünüyordu. Hazreti Ali çıktı meydana. Ben oyum ki, Anam babam bana haydar adını, Aslan adını takmıştır. Ben, Ormanların heybetli görünüşlü aslanı gibiyimdir. Sizi geniş ölçüde, Ve çar çabuk tepeleyici bir erkişiyimdir. Diye, Recep söyleyerek, Merhab'ın karşısına dikildi. Merhab, o gece düşünde, rüyasında kendisini bir aslanın parçaladığını görmüştü. Belki de Yüce Allah, merhaba, düşünü hatırlatmak ve kendisinin kalbine korku düşürmek için Hz. Ali'nin rezezini böyle söyletmişti. Korkanın elinde silah taşımaya güç kalmaz demedir. Hz. Ali ile merhab karşılaşınca birbirlerine kılıç vurdular. Hazreti Ali Merhab'ın tepesini kılıçla öyle bir darbe indirdi ki kılıç Merhab'ın siperleğini, kalkanını ve demirden miferini kesti, başını ortadan ayırdı, dişlerine kadar işledi. Karargah halkı da kılıcın çıkardığı madeni acı sesi işittiler. Hayber karargahında bulunan Ümmü Seleme de Merhab'ın dişlerine kadar inen kılıcın çıkardığı acı sesi ben bile işittim demişti. Merhab kibir abidesi cansız olarak yere düşmüştü. Merhab ve Yasir öldürdüğü zaman Resulullah Aleyhisselam sevininiz. Hayver işi artık rahatı açtı, kolaylaştı buyurdu. Hazreti Ali o gün Yahudilerin namlı kişilerinden sekizini öldürmüştü. Allah'ın izniyle Müslümanlar hücuma geçtiler. Yahudilerden savaşan birçok kimseyi öldürdüler. Geride kalanlar da bozgunu uğrayarak kalelerine kaçıp sığındılar. Mücahitler de kaçan Yahudileri takip ettiler. Ümmü Sinan der ki Resulullah Aleyhisselam her sabah üzerinde zırh gömlek olduğu halde Çarpışmak, çarpışmayı yönetmek için reji karargahından ayrılır, akşamleyin yanımıza dönerdi. Böylece yedi gün kalındı. Nihayet Yüce Allah Natat'ın fethini nasip etti. Resulullah Aleyhisselam'ın haber vermiş olduğu gibi Yüce Allah Hayber'in fethini Hazreti Ali'nin eliyle gerçekleştirmişti. Hazreti Ali başta olmak üzere İslam mücahidleri kaçışan Yahudilerin arkasından Natat'a daldılar. Kapi Malin anlattığına göre Natat boşaltılmıştı. Natat sokaklarında bir kısım çoluk çocuktan başka kimseyi bulamadılar. Yahudiler Natat'ı boşaltmışlardı. Natat'ta ilk olarak ele geçirilen beni Kümme mahallesi olup Merhab'ın kardeşi Yasin'in konağı buradaydı. Natat'ın üç kalesi vardı. Nayim, Sa'ab bin Muaz ve Zübeyir kalesi. Peygamber aleyhisselam üzerine iki kastır gömlek giymişti. Başına miğferi geçirdi. Yayı ile kalkalını eline alıp Zarip adındaki atına bindi. Zarip. Asalet dolu at. asabi ı kiram da Resulullah Aleyhisselam'ın çevresini sardılar. Peygamber Aleyhisselam İslam mücahitleriyle birlikte Natat'ın Naim kalesine kadar ilerledi. Naim'in müteahhit kaleleri vardı. Resulullah Aleyhisselam mücahitleri savaş düzeninde sıraladı. Kendisi emir vermedikçe çarpışma yapmayı yasakladı. Fakat Eşçak kabilesinden bir Yahudi, Eşçak kabilesinden birisi Yahudilere saldırmak istedi. Ve Yahudiler tarafından öldürüldü mücahitler ya Resulallah filan kişi şehit edildi dediler. Peygamber aleyhisselam ben size çarpışmayı yasaklamadım mı diye sordu. Evet yasakladın dediler. Efendimiz aleyhisselam cennet asi olana helal değildir diye ilan edilmesini buyurdu. Yahudiler o gece mücahidlere ok yağdırdılar. Mücahidler de kalkanlarıyla korundular. Peygamberimiz aleyhisselam mücahitleri çarpışmaya teşvik etti şiddetle çarpışıldı. Yahudilerin en sabahlı, en cesaret, en kahraman adamları Naim Savaşı'nda öldürüldü. Mücahitlerden de Evs bin Habib, Üneyf bin Vahir şehit oldular. Allah onlardan razı olsun. Ve tüm şehitlerimizden. Hayber Yahudilerinden amirin Yeser adında Habeşli zenci bir kulesi vardı. Ve onun davarlarını güderdi. Yeser peygamber aleyhisselamın Hayber kalelerinin bazısını kuşattığı sırada Hayberlilerin silahlarını silaha sarıldıklarını görünce onlara siz ne yapmak istiyorsunuz diye sormuştu. Onlar da şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız demişlerdi. Peygamber sözü kalbine işledi. Davarını sürüp peygamber aleyhisselamın yanına geldi. Ey Muhammed sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun diye sordu. İslamiyete, Allah'tan başka hiçbir ilah, tanrı olmadığına şehadete, Allah'tan başkasına ibadet etmemeye ve benim de ''Onun elçisi olduğumu şahadete davet ediyorum.'' buyurdu. ''Yasar, ben böyle şahadet getirir ve Allah'a iman edersem bana ne vaat edilir?'' diye sordu. ''Bu iman ve şehadet üzerine yaşar ve ölürsen sana cennet var.'' buyurunca Yasar, ''Ya Resulallah bana İslamiyet'i anlat, nasıl Müslüman olacağımı anlat.'' dedi. Peygamber aleyhisselam İslamiyet'i anlatınca Yasar Müslüman oldu. Peygamber aleyhisselam İslamiyet'e davette hiç kimseyi hor görmez ve küçümsemezdi. Yesar Müslüman olunca, ''Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?'' diye sordu. ''Ne desin beklersiniz?'' Peygamber aleyhisselatü vesselamın ne diyeceğini beklersiniz. ''Onları karargahtan dışarı çıkar. Onlara bağır ve ufak taşlar at. Muhakkak ki Allah sana emanetini eda ettirecek.'' ''Onlar sahiplerinin yanına gidecektir.'' buyurdu. Yasar hemen kalkıp yerden bir avuç kum aldı. Davarların yüzünü attı ve ''Sen sahibine dön. Vallahi ben artık sana sahip olamayacağım.'' dedi. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca gittiler. Sahiplerinin yanına döndüler. Yasarın Müslüman olduğunu anladılar. Hazreti Ali'nin sancağı çekip kaleye dalarak çapıştı sırada. Yasar da Hazreti Ali'nin yanında çarpıştı. Daha Allah'a bir vakit bile secde etme imkanı olamadan şehit oldu. Yesar, Yahudilerin attıkları taşla veya okla şehit olmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına getirilip arkasının üzerine yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Peygamber Aleyhisselam ona döndü. Ashab-ı Kiram da ona baktılar. Resulullah Aleyhisselam ondan hemen yüzünü başka tarafa çevirdi. Sahabe ya Resulallah, sen ondan neden yüz çevirdin diye sordular. Şimdi... Onun yanında cennet misafirlerini, hurilerini gördüm. Allah bu kuluna yardım etmiş. Onu Haybere, onu Haybere sevketti buyurdu. Huriler Yasar'ın yüzünden tozlara silkelerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın. Seni öldüreni öldürsün demekteydiler. İslam ordusunun erzakı çoktan tükenmişti. Mücahitler günlerden beri aç olarak çarpışıyorlardı. Eşlem kabilesi mücahitleri toplanarak Esma bin Harise'ye Muhammed Resulullah'a git de Eşlemler sana selam söylüyorlar. Biz açlığa dayanamaz hale geldik diyorlardı dediler. Vallahi ben hiçbir zaman Araplar arasında bugünkü gibi yapılan bir şey görmedim dedi. Hint bin Harise Vallahi biz Resulullah adam göndermenin hayır kapısı açacağını umuyoruz dedi. Esma bin Harise Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gelip Ya Resulallah! Eşlemler biz aşkla ve zaafa dayanamaz hale geldik. Bizim için Allah'a dua ediyorlar dedi. Resulü Aleyhisselam'ın yanında onlara verilecek bir şey yoktu. Benim elimde onlara yetecek kadar yiyecek yoktur. Sonra da herkese işittirecek kadar yüksek sesle, Ey Allah'ım! Sen onların halini, hiç yiyecekleri kalmadığını ve benim de elimde onlara verebileceğim hiçbir şey bulunmadığını biliyorsundur. Onlara genişlik verecek yiyeceği, ve et yağı en çok olan kalelerden en büyüğünün fethini nasip et dua etti. Hurmaların koruk ve ham olduğu zamanda Hayber'e varıp konmuştuk, diyor. Ebu Rahim el-Ghüffari. Hayber çok sıcak ve sıcaklığı da tehlikeli bir yerdi. Orada son derece açlığa uğramıştık. Saat bin Muaz kalesini kuşattığımız sırada, kaleden 20 veya 30 kadar ehli eşeğin dışarı çıktığını görmüştük. Yahudiler onları içeri sokamadılar. Müslümanlar o hale düşmüşlerdi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan haberi olmaksızın pişirip yemeği düşünüyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise Allah ve Resulü sizi ehli eşeklerin etini yemekten nehyeder. Çünkü o murdardır. Onlardan yemeyeniz, onları dökünüz diyerek halka seslenmesini emir ettiler. Peygamber Aleyhisselam hubab bir münzire sancağı verdi. Mücahidleri toplayıp savaşmaya hazırladı. Sahab bin Muaz kalesine varıp dayandılar. Eslemler kaleye kavuşanların ilkiydiler. Sahab bin Muaz kalesinde Yahudilerden 500 savaşçı bulunuyordu. Onlardan Yuşa adındaki savaşçı, kaleden dışarı çıkıp kendisiyle savaşacak birisini istedi. Hubab bin Müzir ona karşılık verdi. Ve Hubab onu öldürdü. Zeyyal adında bir başkası da meydana çıktı. Ona Umare bin Ukubetül Gıfari karşı çıktı. Ve al bunu benden. Ben gıfarların uşaayım diyerek, onu orada öldürdü. Müslümanlar, o bu sözü söylemekle cihadı boşa giderdi dediler. Peygamber aleyhisselam onların bu sözünü işitti ve onun öyle söylemesinde bir sakınca yoktur. Kendisi ecre eler ve övülür buyurdu. Sa'd bin Ubadi'nin komandası altında çarpışıldığı gün Müslümanlar bozguna uğradılar. Muhammed bin Meslemal der ki, Peygamber Aleyhisselam'ı kalkanlarıyla koruyanlar arasında bulunuyor. Okla çarpışılırken mücahitlere kalkanlarınızla koruyunuz diye bağırıyordum. Mücahitler de öyle yaptılar. O gün öyle okada tutuldu ki yerimizden sökülüp atılacağımızı sandım. Ok atarken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyordum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana bakıp gülümsedi. Nihayet Yahudiler dağıtılar ve kalelerine girdiler. İki gün Hubab bin Muzir'in kumandası altında en şiddetli şekilde çarpıştılar. Üçüncü gün olunca tan yeri ağırırken, Resulullah'ın mücahidlerle birlikte saat bir Muaz kalesi karşısında durdular. Resulullah aleyhisselam mücahidlerle birlikte saat bir Muaz kalesi karşısında durdular. Kaleden gemi direği gibi bir Yahudi çıktı. Kendisinin elinde mızrağı vardı. Yahudi piyadeleri de onunla birlikte dışarı çıktılar ve çıkar çıkmaz Müslümanları ok yağdırmaya giriştiler. Ashab-ı kiram peygamber aleyhisselamı kalkanlarıyla koruyorlardı. Yahudiler çekirgeler gibi oklar yağdırdıktan sonra Müslümanlara hep birden saldırdılar ve onları bozguna uğrattılar. Müslümanlar Peygamber Aleyhisselam'ı bulunduğu yere kadar gerilediler. Efendimiz atından inmişti. Atı Peygamber Aleyhisselam'ın azatlı kölesi midamını tutuyordu. Sancaktar Hübab bir müzir ise yerinde sebat etmekteydi. Peygamber Aleyhisselam cihada teşvik etti. Yüce Allah'ın hay ve ganimetini kendilerine vaat buyurmuş olduğunu haber verdi. Yanına toplanan mücahitleri sancaktarlarının yanına gönderdi. Bunun üzerine Hübap bin üzeri mücahitlerle birlikte Yahudilere azar azar yaklaşarak onları püskürtüler, kaçırdılar. Onlar tekrardan kalelerine kapandılar. Kalenin kademeli duvarlarının üzerine çıktılar. Oradan Müslümanlara taş yağdırdılar. Müslümanlar Hübap bin üzerin bulunduğu yere kadar gerilemek zorunda kaldılar. Yahudiler aralarında kendi kendilerini kınıyorlar ve Bizler ne diye sağ kaldık diyorlardı. Çünkü sebat ve cesaret sahipleri hep Naim Kalesi savaşında öldürülmüşlerdi. Saat bin Muaz Kalesi savaşçıları ölüme susamış olarak kaleden dışarı çıktılar. İslam mücahitleri de dönüp onlarla kale kapısında en şiddetli bir şekilde çarpışıyorlardı. Yahudilerden birçok kimse öldürülmüştü. Yahudiler ölülerini kaleden içeri taşımaktaydılar. Hubab-ı Munzir mücahidlerle birlikte hücuma geçmiş, Yahudiler kalelerine girmek zorunda kalmışlardı. İslam mücahitleri Yahudilerin arkalarını bırakmayarak kareye girdiler. Mücahitlerin kaleden içeri girdikleri görülünce Yahudiler şaşkına döndüler, uysalaştılar. Onlardan karşı koyanlar öldürüldü, bir kısmı da esir edildi. Yahudiler her tarafta binit hayvanlarının iyilerini binip Zübeyir kalesine doğru kaçmak istiyorlardı. Fakat İslam mücahitlerini görünce oraya buraya kaçıştılar. Mücahitler... Duvarların üzerlerine çıkıp yüksek sesle Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmeye başlamışlardı. Tekbirler Yahudilerin kollarını kırmıştı. Eslem ve Gıfar kabilelerinin gençleri de kalelerin üzerine çıkıp tekbir getiriyorlardı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye Saat bir Muaz Kalesi'nin kuşatılması ve alınması böylece üç gün sürmüştü. Saat bir Muaz Kalesi savaşında mücahitlerden Ebu Dayyah Numan bin Sabit ile Haris bin Hatib ve Adi bin Mürre şehit olmuşlardı. Allah hepsinden razı olsun. Ebu Dayyah Numa bin Sabiti, Yahudilerden birisi kılıçla vurup tepesinden, Haris bin Hatip'ı da bir Yahudi kale üzerinden attığı okla tepesinden vurup şehit etmişti. Adi bin Mürre ise Yahudilerden birisi göğsünden mızraklayarak şehit etmişti. Yüce Allah, Peygamber aleyhisselamın duası bereketiyle Müslümanlara saat bin Muaz kalesinin fethini nasip etti ki, hayber kaleleri içinde yiyeceği, et yağı, bu kaleden daha bollan bir kale yoktu. İslam mücahitleri Sahab bin Muaz kalesinde pek çok miktarda arpa, hurma, tereyağı, bal, zeytinyağı, et ve etten sızdırılmış yağ buldular ki orada bu kadar ganimet elde edebileceklerini umuyorlardı. Peygamber Aleyhisselam'ın seslenicisi "İstediğiniz kadar yiyiniz. Hayvanlarınızı da yemleyiniz fakat memleketinizi bir şey götürmeye kalkmayınız." diyerek seslendi. Mücahitler bulundukları müddetçe kendi yiyeceklerini ve hayvanlarını yemlediler. Kalede çok miktarda kumaş, elbise, kap, kaçak, taşınamayacak kadar büyük eşya ve içkiler de bulunuyordu. İçki küplerinin kırılmasını emretti. Küpler kırıldığı zaman içkiler seller gibi aktı. Mücahitler, Yahudilerin içinde yemek yedikleri bakır kaplar, su ve içki içtikleri toprak, çanak ve bardaklar hakkında ne yapılacağını sordular. Efendimiz, onları yıkayınız. İçlerinde yemeklerinizi pişiriniz, yeni içiniz buyurdu. Saat bir Muaz kalesinden çok sayıda davar, sığır, merkep gibi hayvanlardan başka pek çok savaş araçları, mancınık, mallardan ve silahlardan gelecek için hazırlanıp depolanmış pek çok şey çıkarıldı. Saat bir Muaz köşklerinden de Yemen işi 23 val kumaş ve elbise, 1500 kadife, 10 yük de kuru tahta çıkarıldı. Yahudiler kalenin zaman boyunca hep kendilerine kalacağını ve kendilerinin mal olacağını sanmışlardı. Peygamber aleyhisselamın münadesi bölüşülmeden ganimet mallarından aldığınızı bir iğne ve iplik bile olsa geri veriniz. Çünkü ganimet mallarına ihanet etmek kıyamet gününde ateştir diye seslendi. O gün ganimet memuru Ferwe bin Amr emtia satışı yapmış. Güneşten gölgelenmek için de başına ganimet eşyasından bir şey bağlamış bulunuyordu. Başına sardığı şeyle durak yerine döndüğü zaman peygamber aleyhisselamın emri kendisine hatırlatılınca o da hemen gidip başına sardığı şeyi ganimet eşyası arasına bırakmıştı. Ferwe'nin bu hareketi peygamber aleyhisselama haber verilince cehennem ateşinden bir bağı başına bağlamış buyurdu. Hz. Ömer der ki Hayber günü peygamber aleyhisselamın hesabından bazıları gelip falan kişi şehit oldu falan kişi şehit oldu diye söylediler. Hatta vurulup yere düşmüş bir adama rastladılar ki onun hakkında filan da şehit oldu dediler. Bunun üzerine Resulullah hayır öyle söylemeyiniz. Ben onu ganimet malından aşırdığı bir hırka veya aba yüzünden cehennem ateşinin içinde gördüm buyurdu. Sonra da ey Hattab olu git. Gitti halkın arasında cennete Müslümanlardan başka, başka kimse giremez diye seslen buyurdu. Ben de Resulullah Aleyhissalatu Vesselam yanına ayrıldım. Haberiniz olsun ki cennete müminlerden başkası giremez diye seslendim. Abdullah bin Abbas'tan rivayet edildiği hadisi şerife göre bir kavimde ganimet mallarına yani devletin mallarına hiyanet yaygınlaştı mı muhakkak onların kalplerinde korku oluşulur. Bir kavimde zina yaygınlaştı mı muhakkak ki orada ölümler çoğalır. Bir toplulukta ölçeklerini tartacaklarını, ticaretlerini eksik ölçümeye, eksik tartmaya başladıkları mı muhakkak ki onların rızıkları, geçimlikleri eksilir. Bir topluluk haksız hüküm verdiği ve muhakkak içlerinde kan dökülmesi yaygınlaşır. Bir topluluk verdikleri sözden döndü mü muhakkak ki Allah da onların üzerine düşmanlarını musallat kılar buyurmuştur. Bir çöler abi Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gelerek iman edip Müslüman olmuş ve senin yanına hicret edeceğim demişti. Resulullah Aleyhisselam da onu kollamalarını bazı sahabelerine tavsiye buyurmuştu. Peygamber Aleyhisselam Hayber gazasında eli geçirdiği ganimet hayvanlarını mücahitler arasında bölüştürürken bu çöl arabına da hiss ayırmıştı. Bu zat ganimet hayvanlarını her gün karargah arkasında gütmekte yayamaktaydı. Karargaha geldiği hissesi ona verildiği zaman nedir bu dedi? Nedir bu? Dediler ki Resulullah Aleyhisselam'ın senin için ayırdığı ganimet hissesidir dediler. Onlar alıp Üzüntü ve kederle peygamber aleyhisselamın yanına geldi. Ya Resulallah, nedir bu? Nedir bu ya Resulallah? diye sordu. Peygamber aleyhisselam sana bölüştürdüğüm hissendir dedi. Ya Resulallah, ben sana bunun için iman ve ittiba etmedim dedikten sonra boğazına işaret ederek şuramdan okla vurulayım da cennete gireyim diye iman ve ittiba etmiştim ya Resulallah, istemiyorum bunları demişti. Peygamber aleyhisselam da sen Allah'ı doğrularsan, Allah da seni doğrular buyurdu. Bunun üzerine bu zat hemen hazırlandı, çarpışmaya gitti, çarpıştı. Çarpışma sırasında kendi eliyle işaret ettiği yerden, boğazından bir okla vurulup şehit edilmiş olarak Peygamber aleyhisselamın yanına getirilince, bu o garip midir diye sordu. Bu o garip kişi midir? Mahzun, yalnız kişi. Evet dediler. Bu Allah'ı doğruladı, Allah da onu doğruladı buyurdu. Onu kendisinin cübbesine sardı. Cenaze namazını kıldıktan sonra Allah'ım bu kulun senin yolunda muhacir olarak geldi ve şehit olarak da öldürüldü. Ben onun böyle olduğuna şehadet ediyorum buyurdu. Hak için temiz ve saf bir niyetle Allah'ım seni seviyorum demenin imandaki özünü şeyince hakkın şahidi nasıl da haklılığınıza şahitlik ediyor değil mi? Bugün adladığımız, unuttuğumuz, geçiştirdiğimiz Halbuki Kur'an'da şeytanın saptıramayacağım dediği tek sınıf olan muhlislerden olmak, samimiyet dolu olmak Söylemlerin çok olduğu, sözlerin havada uçuştu Herkesin evliya, herkesin ulema, herkesin filozof olduğu bu dönemde Söylemlerinin eylemcisi olan, laf adamı değil, eylem adamı, fiil adamı olan Er oğlu er olanlara ihtiyacımızına kadar da çok değil mi? Yahudiler Naim ve Sa'd bin Muaz e, kalesinden ve bütün e, Natat'tan Külle kalesine geçtiler. Natat kalelerinden bazılarının sarp yerlerinde ancak bir iki Yahudi kalmıştı. Onlar üzerlerine varanları muhakkak vurup öldürüyorlardı. Resulullah aleyhisselam onları gözetlemek üzere mücahitlerden bazılarını görevlendirdi. Mücahitlerle birlikte yavaş yavaş ilerleyerek Resulullah aleyhisselam da Külle kalesine yaklaşmıştı ve onu kuşatmıştı. Yahudiler Kalenin kapılarını kilitlediler. Külle kapısı en sarp ve en sağlam bir kaleydi. Kaleye bu sarplığından en sağlamlığından dolayı ne süvari ne de piyare çıkabiliyordu. Peygamber aleyhisselam külle kalesini üç günde kuşatmıştı. Yahudilerden Gazze adında birisi Peygamber aleyhisselam yanına geldi ve Eğebul Kasım ben senin Atat'tan kaçan halk üzerine götürecek şeye kılavuzlasan ve sen şık halkına gidecek olursan ki şık halkı senden korkularından neredeyse helak olacaklar. Bana eman verir misin? Efendimiz ona ve onun ev halkını eman verince Gazal sen bir ay oturup kuşatacak olsan bu kaleyi fethedemez, ele geçiremezsin. Fakat onların yer altında su kanal ve ırmakları vardır ki geceleri gidip oradan su alır içerler sonra da kalelerine döner senden korunurlar. Eğer onların sularını kesersen susuzluktan bağıra bağıra helak olurlar dedi. Peygamber aleyhisselam hemen gidip onların su yollarını kestirdi. Sular kesilince kale halkı siperlendikleri yerle, yerde daha fazla kalmaya dayanamadılar. Çıkıp şiddetle çarpıştılar. O gün Müslümanlardan bazıları şehit oldu. Yahudilerden ise on kişi öldürüldü. Natat kalelerinin sonuncusu olan Külle kalesi de böylece fetholmuş olmadı. Nata halkı Yahudilerin en azılı ve en cesaretlerinden oldukları için İslam karargahı da Natat evlerinden ve hurma bahçelerinden uzakça bir yer olan Reci'ye nakledilmek zorunda kalmıştı. Natat kaleleri fethedilince Peygamber aleyhisselam karargahın Reci'den ilk yerine, menzileye taşınmasını emir buyurdu. Şıkkın, Ubey, Sumran, Nizar, Beriye adında anılan iki kalesi vardı. Peygamber aleyhisselam Külle kalesini fethettikten sonra Şık kalesine geçti. Übeyş Şümran Kalesi üzerinde durdu. Şümran Kalesi şıkkın iki kalesiydi. Şımran bir dağ olup kale onun üzerinde kurulmuştu. Peygamber Aleyhisselam Şümran Dağı'nın başında namaz kıldı. Şümran Kalesi de şiddetle çarpışıldı. Şümran Kalesi'nden Gazal adında bir Yahudi çıkıp kendisiyle çarpışacak er diledi. Hubab bin Muzir ona doğru vardı, vuruştu ve onun sağ kolunun yarısını kesti. Gazal'ın kılıcı elinden yere düştü. Silahsız kalan Gazal Kaleye doğru kaçmaya başladı. Hubab onu yakaladı ve böylece ölürdü. Başka bir Yahudi meydana çıkıp benimle kim çarpışır diyerek gururlanmaya başladı. Caş hanedanından bir Müslüman ona karşı vardı. Vurulup şehit oldu. Yahudi yerinde durarak kendisiyle çarpışacak başka birisini istedi. Ebu Ducane hemen onun karşısına çıktı. Kendisi miferin üzerine kırmızı bir sarık sarmıştı. Başka bir tarafa gider gibi yaptı. Birden dönüp bir vuruşla Yahudi'yi öldürüverdi. verdi. Yere yıkılan Yahudi'nin önlerinde Abu Dujan olduğu halde mücahitler her birden tek bir getirerek hücuma geçtiler. Allah Allah Allah vakıbar Allah vakıbar Allah Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Akbar Allah, Allah, Allah Allah Allah vakıbar Allah vakıbar Allah Allah Allah vakıbar Allah vakıbar ve kalenin içine daldılar. Kalede çarpışan Yahudiler, geyikler, keler ve tilkiler gibi duvarlara doğru olanca hızlırla kaçmaya başladılar. Soluklarını şıkkı Nizar kalesinde aldılar. Natat Kalesi'nden kaçıp kurtulanlardan bile Nizam'a gelip sığmışlardı. İslam mücahitleri Şumran Kalesi'nde bir hayli ev eşyası yiyecek, yiyecek ve, şşş, ve davarlar işte ele geçirmişlerdi. Şumran'dan kaçanlar şıkkın ikinci kalesi olan Nizar Kalesi'nde üstlendiler. Orada son derece savundular ve korundular. Resulullah Aleyhisselam saat bin Muaz Kalesi'nde ele geçirilen mancının onarıldıktan sonra dikilmesini ve Nizar Kalesi'nin taşa tutulmasını emir buyurdu. Mancını hazırladılar. Nizar kalesine mancınıkla taş yağdırmaya başladılar. Yahudiler de mücahidleri ok ve taş yağmına tuttular. Peygamberimiz aleyhisselam çarpışan mücahidlerin yanında bulunuyordu. Yahudilerin attıkları oklardan birisi Resulullah aleyhisselatü vesselamın elbisesini değdi ve üzerine asılı kaldı. Resulullah aleyhisselatü vesselam ne natatta ne şıkta Yahudilerin çoluk ve çocuklarından esir edilenler olmadı. Yahudiler... Nataf'tan çekilince çok sarf ve sağlam olan Nizar kalesindekiler hariç olmak üzere bütün çoluk ve çocukların Kedibe kalesine göndermişlerdi. Nizar kalesinde bulunan çoluk ve çocuklar ise esir edildiler. Peygamber aleyhisselam Hayber'in fethini çabuklaştırmaya ve gerçekleştirmeye yarayan bilgiler vermiş olan Yahudi Simak'a esirler arasında bulunan eşi Nüfeyle'yi teslim etti. Vatih ve Sülalim kalelerin fethedildiği zamanda Simak Müslüman oldu. Hayber'den çıkıp gitti ve bir daha da adı sana duyulmadı. Netat ve Şıkkale'lerine tutunamayan yenilgiye uğrayan Yahudiler Ketibede Kamus, Vatih ve Sülalim kalelerinde üstlendiler. İslam mücahitlerine karşı savaştılar. Savundular, korundular. Ketibe, Kamus, Vatih ve Sülalim e, kalelerinden oluşuyordu. Kamus Hayber'de bir dağ olup Yahudi Ebil Hukayk'ın kalesi bu dağın üzerinde bulunuyordu. Kamus kalesi en e, sarp ve sağlam bir kaleydi ve Hayber kalelerinin en büyüğü buydu. Kinan Ebil Ebu Hukayk Vatih ve sülalim kalelerinde oturuyordu. Bu kaleler kapılar açılamaz, üzerlerine aşılamaz kalelerdi. Peygamberimiz aleyhisselam bunların fethi için mancını kurdurmak istedi ise de bunun tehlikeli olacağı anlaşılınca vazgeçti. 14 gün kuşatmakla yetindi. Bu müddet içerisinde kaleden hiç kimse çarpışmaya çıkmadı. Kamus kalesinin Yahudi savaşçıları hazırlanıp kalenin kapısında dikildiler. Kinane bin Ebul Hukayk o katmaya hazırlandı. Okun yayını çekmek isteyince elleri tutmaya başladı. Ok atmaya hazırlanınca okçularda atmayınız diye işaret etti. Yüce Allah onların kalplerini korkuyla tarımar ediyordu. Onlar yok olacaklarını anladılar. Kanlarının bağışlanıp sürgün edilmelerini istediler. Kinane bin Ebul Hükayk, peygamber aleyhisselama yanına inip seninle konuşacağım diye Şemmah adında bir Yahudi ile haber gönderdi. Mücahitler Şemmah peygamber aleyhisselamın yanına getirdiler. Şemmah Kinane'nin elçisi olarak geldiğini haber verdi. Peygamber aleyhisselam, Kinane'nin dilediğine olur buyurdu. ebul Hukayk hanedanından bir cemaat, hep Medine, Yesrip Yahudilerin kötülük ve yaramazlıkları yüzünden bunlar başımıza geldi diye kendi kendilerine söyleniyorlardı. Allah'ın yardımıyla fethedilmez denilen surlar aşılmış, elde edilemez denilen küçük fetih kaleleri ve büyük kaleler ele geçirilmişti. Peygamber Aleyhisselam'ın Hayber'i fethedip dinlenmekte bulunduğu bir sırada Selam bin Meşkem'in karısı Zeynep Muhammed davaretinin neresini hangi yerin yemeği çok sever diye sormuştu. Kol kürek etini yemeği çok sever derdi. Zeynep merhabın da kız kardeşiydi. Yahudilerle görüşüp konuştu. Bir var kızartılıp hepsine zehirlenmesi hususunda söz birlettiler. ettiler. Zeynep hemen dişi keçinin yanına vardı. Onu kesti, kızarttı, kebap yaptı. Vakit getirmeden öldürücü zehiri ona kattı. Kebabın her yerine zehir sürdü. Kol ve küreklerini ise daha çabuk seyirledi. Daha çok seyirledi. Akşam olunca peygamber Aleyhisselam akşam namazını kıldıktan sonra konak yerine dönüp oturdu sırada. Zeynep geldi ve peygamber aleyhisselama Ebu Kasım bunu sana hediye ediyorum dedi. Peygamber aleyhisselam hediye edilen şeyi yer sadaka olarak verilen şeyi yemezdi. Kendisine ev halkından başkası yiyecek bir şey getirdiklerine sorar. Eğer hediye olur olduğu söylenirse onu yer, sadakadır denilirse hesabına siz yin, vurur, kendisi ona yemezdi. Zeynep getirdiği keçi kebabını Peygamber aleyhisselamın ve eshabının orada bulunanların önüne koydu. Bişir bin Bera bin Mağrur da orada bulunan sahabeler arasındaydı. Peygamber aleyhisselam davar etinin kebabının kolundan bir parça koparıp ağzını almış, fakat onu yutmayarak hemen dışarı çıkarmıştı. Bir şirbin beraber mağrur Peygamber aleyhisselam gibi bir parça koparıp ağzına aldı. Fakat o ağzını aldığı et parçasını içineyip yuttu. Peygamber aleyhisselam ağzını aldığı etin kürek eti olduğunu da anlatan rivayetler var. Peygamber aleyhisselam e, parçasını ağzından hemen dışarı çıkarmakla beraber sahabelerine de eldenizi kebaptan hemen çekiniz. Şu kürek etinin zehirlenmiş olduğu bana şimdi haber verildi. Mişir bin Bera zehirlendikten bir yıl sonra bu yüzden vefat etti. Yüce Allah ondan razı olsun. Peygamber aleyhisselam ise bu hadiseden sonra 3 yıl daha yaşadılar. Hatta Efendimiz aleyhisselatü vesselamın bu zehirli e, hadise etkisi nedeniyle vefat oldu ve böylece şehit edildiği de bazı görüş ve yorumlar içerisindedir. Mişir bin Bera'nın annesi der ki, Resulullah aleyhisselam vefatıyla sonuçlanan hastalığa tutulduğu zaman yanına varmıştım. Kendisi ateşli bir nöbet geçiriyordu, humma nöbeti. ''Alınlarına elimle dokundum ve ya Resulallah, sen hiç kimsenin tutulmadığı hummaya tutulmuş gibisin.'' dedi. Resulullah aleyhisselam, ''Bize verilecek ecir ve mükafat kat kat olduğu gibi, iptilalar da böyle kat kat oluyor.'' buyurdu ve ''Halk benim hastalıma ne diyor?'' diye sordu. Resulullah Aleyhisselam'ın Vesselam'ın halini cedir diyorlar diyordu. Ya Resulullah, Senin bu hastalığın neden ileri geldiğini sanıyorsun? Ben oğlumun ölümünün ancak değmiş olduğu zehirli davar kebabından ileri geldiğini sanıyorum dedim. Resulullah Aleyhisselam Ey mübişir! Ben de bu hastalığımın ancak ondan ileri geldiğini sanıyorum demişti. Hayber'de onunla birlikte tatmış olduğum zehirli etin acısından şu anda kalp damarlarımın koptuğunu duymaktayım. Zaman zamanın onun ağrısını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 Seferimizi yapalım. Allah zafer ihsan elisin. Tüm masumlara, tüm mazumlara iyilik adına, iyilik için, Allah için. Ya Mansur, ya Mansur, ya Mansur. Efendimiz Aleyhisselam'ın Hayatın ve hatıralarındaki Kur'an'ı doğru anlamamız üzerine olmaz olmaz saydığımız siretteki, siyerdeki noktaları anlatmak, anlamlandırmak, okumak, okutmak elbette ki zaman dilimi içerisinde yetersiz. Lakin Asım Küksal merhumun İslam tarihini isimlesinin Hayber gazbası bahsinde. İbni İshak İbni Hişam'ın siyeresinin 3. cildinde. İbni Sad'ın Tabakatül Kibrası'nın 2. cildinde. İbni Hazm'ın Cevamiyus siresinde, İbn-i el-Cezriye'nin Azadül ül Maad'ında, vak Meğazisi'nde ve bazı hadis kaynaklarındaki bilgiler üzerinden arzettiğimiz bu notlar en azından bir fikir oluşturacak ve belki bir yön verecektir. Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bir adam kurtarır, bir adam Allah'a nezine bir ülke kurtarır, bir fetih yapabilir. İnşallah nice fetihler sizleri ve bizleri bekleyecek. Allah'a emanet olunuz.